Çocuk Bahçesi <Gülüyor> Heyecan Sirkinde 4. <dördüncü> bölüm <Gülüyor> Yazan Enid Blayton'u Uygulayan Vedat yazıcı Yöneten Baykal Saran Efekt Metin Madun. Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Bozkurt Kuruç Jacques Erdal Küçükkömürcü David Murat Memikoğlu Tommy Haluk Yüce, Kaplan'dan Nurtekin Odadaşı, Lon, Münir Caner, Bay Brown, Mete Gönnezer. Jacques, David ve Maria adlarını taşıyan üç kardeş... Kasabalarından geçen sirkle çalışan Tommy ile tanışırlar. Tommy onlara mavi göl kıyısında kamp kuracaklarını söyler. Çocuklar da ailelerinden izin alarak... ...yaz tatillerini sirk yakınında geçirmeye karar verirler. Aile dostları Brownların... ...o çevredeki çiftliğinden de yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Tommy ile Jack, David ve Maria arasında yakın bir dostluk kurulur. Ne var ki Tommy'nin amcası kaplan Danla, cambaz Lon... Onların sirk yakınından gitmelerini isteyince onlar da tepenin üstünde kamp kurarlar. Bir süre sonra Tommy ziyaretlerine gelir. Aralarındaki dostluk gelişirken bu kez kaplan Danla, ile Lon çocuklardan yine kamp yerini değiştirerek göl kıyısına taşınmalarını isterler. Eğer istekleri yerine gelirse hem Tommy ile arkadaşlık etmelerine izin verecekler hem de gezme olanağı bulacaklardır. Durumdan kuşkulanan Jack tepeden ayrılmamaya karar verir. Sadece sabahları göl kıyısına inip yüzerler. Pafi de arabayı beklemek için tepede bırakırlar. O sabah yüzmeden dönüşlerinde... Hey Puffy! Puffy geldiğimizi fark etti. Nasıl da havlıyor. Maria? Maria'nın nesi var abi? Maria? Maria neden var? Bayıldı. Aa! Maria bayıldı abi. Maria. Maria. Eyvallah. Ne yapacağız şimdi? Bilmem ki. En iyi sonu çiftliğe götürmek. Belki de denizden başına güneş geçti. O kadar da söylemiştim çok kalmayalım diye. Hadi bakalım David. Kucaklayalım da arabaya kadar götürelim. Peki abi. Hadi. Evet Maria'nın birkaç gün çiftlikte kalması baya iyi olacak Ama bizim kamp yerine dönüşümüze çok üzüldü e, Ne yapalım söz dinleseydi o da Abi Abi Papi'ye bak Aa, Nesi var bunun Sanki bize bir şey göstermek istiyor Evet evet önünde kocaman bir parça et var Buraya birisi gelmiş Bay Brown olmasın Hayır hayır hayır O gelse bile Papi'ye böyle bir et bırakıp gitmezdi Anladım Puffy'i zehirlemek istediler. Hı hı, haklısın. Kaplan danla cambaz lon. Bu köpeği ortadan kaldırmalı demişlerdi. Ama iyi ki Puffy çiğ et yemiyor. Babam küçük bir yavru olarak eve getirdiğinde çiğ et yedirmememizi söylemişti. Ev köpeklerine pişmiş et yedirilmesi insan sağlığı için gerekliymiş. Tabii. Şist hastalığına yol açarmış. Kafeyi ortadan kaldırarak bize daha vereceklerdi ama başaramadılar. Buradan neden gitmemizi istiyorlar acaba? İşte ben de bunu anlamak istiyorum. Önemli bir nedeni olmalı ama ne? Kaplan'dan ve Cambazdoğum. Ne yapmak istiyorlar acaba? Savallı Tommy, olanları düşündükçe daha çok üzülüyorum durumuna. Kim bilir ellerinden neler çekiyor. Bütün bunların arkasında bir şeyler olmalı. Neden bu iki adam bizim buradan gitmemizi istiyorlar? Öğreneceğiz değil mi abi hı hı, Öğrenmeye çalışacağız Hadi gel bir şeyler yiyelim David Pek yiyeceğimiz de kalmadı abi Niye çiftliğe gittiğimiz zaman söylemedim peki Maria hastalanınca aklıma gelmedi Neyse Şimdi yeniden çiftliğe gitmemiz gerekecek Neyse yarın giderim Hem yiyecek alır hem de Maria'nın nasıl olduğuna bakarım İyi olur abi Ama ben ne yapacağım Sen burada arabanın yanında kalırsın Ya o adamlar gelirse Beni beklediğini söyler tartışmaya girişmezsin ...Pafi'yi yanından ayırmazsın tamam mı? Üzülme çok çabuk dönerim. Benim kardeşim akıllıdır. Durumu nasıl idare edeceğini bilir. Dün kasabadaydım Jack. Babanla görüştüm. Kampınızın iyi geçtiğini, eğlendiğinizi söyledim. Ama Maria'nın hastalığını sakladım. Meraklanmasınlar diye. Maria istemiyor ama... ...bir süre bizimle kalması iyi olur. Teşekkürler Bay Bran. Tam zamanında geldin abi Tommy ile Pongo kayıktan bir şeyler sallıyorlar ama Bunun ne anlama geldiğini çıkaramadım Dürbünü ver bakayım bana ah, Al işte bak Kırmızı bir masa örtüsü bu Evet kırmızı tehlike işareti Ne oldu acaba Demek ki amcası biz tepeden ayrılmadığımız için Tomiye kötü davranıyor Zavallı Tommy. Bizi görmeye gelemeyecek Beklemekten başka bir şey yapamayız David. Ha abi çiftlikten neler getirdin? İki sepet dolusu yiyecek, birinde de meyve var. Ha Bay Brown dün kasaba da babamı görmüş. Selamları varmış. Anne babamı da çok üzledim Maria çiftlikte. İstersen seni de eve göndereyim ha. Sen burada tek başına kal. Fenamı, kafamı dinlerim. Bizden baktığını bilmiyordum abi. <gülüyor> şaka söyledim David. Hemen suratını asma öyle. Madem ki şaka öyleyse sonuna kadar seninle kalmak istiyorum. Tamam, anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız aklıma bir şey takıldı Şu Danla Loon, Onların ne istediklerini öğrenmenin bir yolunu buldum Nasıl bir yol bu David Bizden istedikleri bir şey yok bence Onlar sadece bizim bu tepeden uzaklaşmamızı istiyorlar Haklısın Ne düşündüğünü anladım David Onların buraya gelmeleri için Bir fırsat tanımamız gerek Evet Öyleyse biz de yarın sabah Tonton'la Pafi'yi yanımıza alıp sirk'in yanından geçer Tom ile çiftliğe gittiğimizi duyurmaya çalışırız. Sonra da hemen buraya döneriz. Adamların ne istediklerini anlamaya çalışırız. Çok güzel abi. İşte bak Tom karşıda, arkası bize dönük. Danla onun da arabaların önünde oturuyorlar. Tam zamanı abi. Tommy, Tommy! Bize bakıyor ama sesini çıkaramıyor. Tommy! Biz bugün çiftliğe gidiyoruz. Duydun mu? Çiftliğe! Çiftliğe gidiyoruz Tommy! Çiftliğe! Yeter David. Senin bütün sirktekiler duymuştur artık. Tommy bir şeyler söylemek istedi ama kaplandan eliyle ağzını kapatıp konuşturmadı. Aha. Şimdi de ters ters bize bakıyor. Eyvallah. Kimse yok buralarda dan. Çocuklar gerçekten gitmişler. Zaten köpekleri de, atları da yanlarındaydı. İstediğimizi alabiliriz öyleyse. Seninle işbirliği yaptığımıza çok seviniyorum. Çünkü sen akıllısın. Her işin üstesinden <gülüyor> geliyorsun. <gülüyor> Hadi zaman kaybetmeyelim de arabayı buradan çekelim. Başımıza dert oldu bu çocuklar da. Sanki Koca Tepe'de arabalarını koyacak başka yer bulamadılar. Hadi lon şunu biraz öteye bakalım Tamam he. tamam sen de yardım et bana Tepeden aşağı yuvarlanmayalım Bu kadar yeter değil mi? Yeter yeter şu kazmayı versene Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Al Hadi hadi durma sen de kaz Kazma seslerini duyuyor musun abi? Evet Ağaca tırmanmamız iyi oldu Şu arabayı çok kötü yere çektiler görüşümüzü engellediler. Aşağı inip bakayım mı? Hayır, hayır. Bu tehlikeli olur. En iyisi ağaçta beklemek. Baksana Jack, araba hareket ediyor. Evet. Beşlerini bitirdiler. Arabayı yine yerine çekiyorlar. Hadi. Hadi biraz daha çek lon. Hadi dayan. Oldu mu? Tamam. Tamam yeter. Üçlü, kapandı işimiz bitti. Yorulduk ama. Şu ağacın altında dinlenmeye hak ettik. Dün geceydi uykusuz geçirdik. Uykusuzluk, yorgunluk canıma tak etti. Şurada biraz dinlenmeden hiçbir yere gitmem. Biraz <gülüyor> dişimi sıksan da sirke dönsek daha iyi olur lan. Yarım saat beden. İnan ki bir adım daha atacak durumda değilim. Pekala. Pekala sadece yarım saat. Unutma. ...işin sonuna yaklaşıyoruz. Ay Allah, ağacın altına oturdular. Çaların arasında biri var. Aa, pongo bu. Tam de arkasında. Aa, görecekler onu. Eyvah. Görecekler. Gördüler bile. Tommy. Sen ha, ne arıyorsun burada? Ee, şey, şey amca... ...sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Dün kaybettiğim çakımı aramaya gelmiştim. Ne kadar zamandır gözlüyorsun bizi. Şimdi geldim. ...sirkte at bakıcısı Rossi'ye sorun isterseniz... ...en sona gördü beni. Sen bizi gözetliyordun. Bu hafta yediğin dayaklar yetmedi mi? Bırakın beni ne olur bırakın. Hmm, burada seni duyacak kimse yok. Ne diyorum size ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Pongo kurtar beni. Hey Pongo yavaş ol yavrum. Beni tanıyamadın mı yoksun? Heh? Nasıl olur sana söylüyorum... ...çekil diyorum. Seni daha çok seviyor Bana yaptığınız bunca kötülüğü anlayacak kadar da akıllı o B Bırak kolumu o, Bu hayvanın hiç şakası yok mu? Hey Pongo bırak onları yeter Kırk yıllık dostumuz Pongo da bize başkaldırdı Alacağın olsun senin Tommy Bu yaptıklarını ödeteceğim hadi sana Hadi Lon hadi söylenip duracağına bir an önce gidelim hmm. buradan Dinlenelim diye etmeseydim bunlar başımıza gelmezdi Hadi yürü Tommy yürü Ben gelmiyorum amca Pongo yanıma gel Görüşeceğim seninle elbet dönüp geleceksin Pongo dostum benim oh. Oh. Ah. Geçmiş olsun Tommy Çok üzgünüm sana yardım edemedim oh. Neyse gittiler Pongo araya girmeseydi ağaçtan atlayacaktı Onlara görünmemeniz iyi oldu Yalnız anlayamadığım bir şey var ee, Siz çiftliğe gitmeyecek miydiniz burada ne arıyorsunuz Bu hazırladığımız bir plandı David ile buraya gelip ağaca gizlendik Danlar Lon'un ne yapacaklarını öğrenmek istiyorduk. Sizin çiftliğe gideceğinizi duyunca harekete geçtiler. Ha? Buraya geleceklerini tahmin etmiştim tamam. Pongo'yu yanıma alıp hemen arkalarından yola çıktım ama yetişemedim. Ama amcamın beni görmesi hiç de iyi olmadı. Çok kızdı. Pongo da ona saldırdı gördünüz. Artık sirke dönemem. Çok korkuyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Tommy çok üzüldüm. Tommy sen bizim arkadaşımızsın. Elbette ki senin için bir şeyler düşüneceğiz. Evet Tommy artık ayrılmayacağız Sen de bizimle kalacaksın oh, oh, oh, Abi sizinle kalacağım ha? Çok çok teşekkür ederim da kalabilir mi? Sorduğun şeye bak Bongo da bizim dostumuz Hadi bakalım iş başına Bu adamların burada ne aradıklarını Öğrenmeye çalışalım Hadi Sirkinde adlı sürekli oyunun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci ve son bölümde buluşmak umuduyla.